Merhaba, iyi haftalar. Bir Söz Küçüğü'n programında daha beraberiz. Ben Melda. Bugün Söz Küçüğü'nde iki farklı konuğumuzu konuk edeceğiz. İkisi de telefon bağlantısıyla bizimle sohbet edecekler. Biri ilk konuğumuz Zeynep Mataracı. Zeynep'le Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ni konuşacağız. Zeynep bize şu an ağır yollarından bağlanacak. İkinci konuğumuz da Bodrum'dan bizimle birlikte olacak. Başka bir okul mümkünün Bodrum. ...yapılanmasını konuşacağız kendisiyle. Zeynep merhaba. Merhaba Melda. Ee, önceki hoş geldin programa. Nerelerdesin <gülüyor> diye soralım. Ee, şu an e, saat 11.00 Vandan yola çıktık. Ağrı'ya doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir saat sonra Ağrı'da olacağız. Yarın akşam Van Devlet Tiyatrosu'nun Memilezi'nin isimli oyununu oynayacağız orada. Yollardayız <gülüyor> yani. Tamam. Öncelikle iyi yolculuklar dileyelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, aslında biz geçen hafta çocuk çalışmaları birimi olarak e, Van'da Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'ndeydik. Doğru. Ee, orada çocuklarla bir araya geldik. Ee, çocuk hakları ile ilgili oyunlar oynadık. Ee, farklı gruplar, farklı çocuk, çocuk örgütleri, farklı çalışmalar yürüttü. Aynı Doğru. zamanda çocukların da tiyatro gösterileri oldu. Ee, evet. Kukla Festivali oldu. Ee, uçurtma evet. Festivali oldu bizden evet. önce ve sonra. Şimdi Zeynep'ten Doğru. onları dinleyeceğiz. Tamam ben şöyle anlatayım e, Van Devlet Tiyatrosu dünyasında bu yıl 12.sini gerçekleştirdik Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali e, yaklaşık 12 yıldır yapılan ve her yıl büyüyerek bir önceki yılın rüzgarından esinlenerek kocaman bir festival haline geldik ki bir sene artık uluslararası bir festival olmasını çok arzu ediyoruz. Bu yıl 23 Nisan açılış günümüzle birlikte başlayan e, festivalimiz 8 Mayıs günü son buldu. E, Muhteşemdi ve dop doluydu. Ee, nereden başlasam bilmiyorum. Ee, devlet tiyatroları çocuk oyunlarıyla bizlerle birlikte oldu. Adana Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu katıldı. Çocuklara çok keyifli oyunlar oynadılar. Bunun dışında... Marmara Üniversitesi fotoğraf e, bölümü öğrencileri yaklaşık beş kişi bir fotoğraf kulübü oluşturdular. E, çocuklara hediye ettiğimiz birer tane fotoğraf makinesiyle birlikte bize çok güzel bir fotoğraf sergisi yaptılar ve fotoğraf çekmeyi öğrendiler. Bunun dışında drama atölyemiz, mask atölyemiz, e, gündem çocuk medya eğitiminin bize her geçen yılda destek olduğu ve şenliğimizin bir gazetesi çıktı. Çocuk çalışmaları birimi yine çocuklarla çok keyifli atölye çalışmaları gerçekleştirdiler. Hakan Dündar'la birlikte atık malzemelerden kukla yapmayı öğrendi çocuklarımız. Bunun dışında Ahmet ile birlikte gölge oyun atölyelerimiz ve gölge oyunlarımız oldu. Yani her günü dop dolu yaklaşık 12 bin çocuğa ulaştık biz bu festivalimizde. Seneye bunun daha da büyük olmasını arzu ediyoruz. Genel çerçeveyi senden aldık aslında Aha. belki biraz festivalin daha sizin tarafına yani hazırlık sürecine nasıl çocuklar Hı -hı. dahil oluyor çünkü bildiğim kadarıyla biz Hı -hı. maalesef yoğun programlarımızdan ötürü çocukların oyunlarını seyredemedik evet. ancak çocuklar da oyunlar oynuyor doğru evet. biliyorum değil mi? Doğru dünyada ben tek olduğunu biliyorum başka bir örneğini henüz duymadım. Ee, biz yaklaşık sezon açılışımız e, Ağustos gibi oluyor. Biz çocuklarla Ekim ayı gibi öncelikle öncelikle Milli Eğitim aracılığıyla okulların şenliğe başvurularını kabul ediyoruz. Ve bununla birlikte hemen başvurularını kabul ettiğimiz ve bizimle çalışmak isteyen öğretmenlerimizle yaklaşık 5-6 haftalık bir atölye süreci geçiriyoruz. Öğretmenlerimize bir role nasıl yaklaşılması gerektiğini, çocuklara nasıl sahnede davranmaları gerektiğini, bir metne, bir tekste, bir role nereden bakmaları gerektiği hakkında böyle küçük bir workshop çalışması gibi 5 hafta sürüyor. Bunun sonunda öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi baş başa bırakıyoruz. Ve sonra haftada 2 gün ya da 3 gün olmak üzere bizler okullarına gidip onların çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Onları devlet tiyatrosunun sahnesinin boş olduğu vakitlerde misafir ediyoruz. Ve muhteşem bir prova süreci geçiriyoruz. Textlerini tabii ki başlangıç olarak devlet tiyatroları baş dramaturcu Canan Kırmızı ile birlikte hangi yaş grubuna hangi tekst olur, rolleri nasıl dağıtmalıyız diye düşünüp aslında birazcık burada biz kapalı ve bu mesleği çok seven ama bunu farkına varamamış çok yetenekli çocukları bulmaya çalışıp hani büyük rolleri onlara teslim etmeye çalışarak yapmaya çalışıyoruz. Ve onlar e, yaklaşık 28 Nisan itibariyle her gün sahneye çıkmaya başladılar ve oyunlarını oynadılar. E, yaklaşık bu yıl 12 tane okulumuz sahneye çıktı. Yaklaşık bu da e, 150 çocuk e, devlet tiyatrosu sahnesine çıkmış oldu ve çok mutlu ayrıldılar. E, onların içinden bu yıl seçeceğimiz bir ekip de, yani iyi ekip olan, e, iyi keyifli bir oyun oynayan ve çok isteyen ekibimiz de Ankara küçük anımlar, küçük beyler Uluslararası Tiyatro Festivaline seneye göndereceğiz. <gülüyor> Bu da çok güzel bir haber herhalde evet. festivalin katılımcıları için. Kesinlikle yani Van'ın köyünde daha henüz Van Gölü'nü bile görmemiş olan çocukların uçağa binip Ankara'ya gidip Dedeman otelde kalmaları ya da ne bileyim hani beş yıldızlı bir otelde kalmak ve uluslararası bir festivalle yabancı çocuklarla tanışmak, oyunlar seyretmek. Herhalde o çocukları artık ailelerinin o şehirde tutması biraz zor olacak diye evet. düşünüyorum. Ee, Zeynep sana şunu da sormak istiyorum. Ee, biz biliyoruz ama e, dinleyicilerimiz için... Genel festivalin organizasyonunu aslında kimler üstleniyor? Hani sen, sen devlet tiyatroları çalışanısın, aynı zamanda oyuncusun ve oyun yönetmenisin. Ama bir yandan da bütün yıl aslında hem çocukların oyunlarının hazırlanması hem de festival sürecinin hazırlanması için çok da yoğun bir çaba gösteriyorsun. Evet, biz her yıl kendi devlet tiyatromuz, yani Van Devlet Tiyatrosu'nun sanatçılarından birinin üstlendiği, bir organizasyonla hareket ediyoruz. Bu yıl Şenliğin genel koordinatörlüğünü ben yaptım. Bu genel koordinatörlük ekip arkadaşlarımızın, sanatçılarımızın paylaşımı ve teknik ekibin paylaşımıyla yürüyor. Bazı arkadaşlarımız yönetmenlik yapmak istiyorlar ve okulların oyunlarını onlara teslim ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız... Sizler gibi çok kıymetli atölye çalışmalarını toparlamak için bir araştırma içine giriyorlar. Ve yaklaşık Şubat-Mart ayı gibi hepsini bir araya getirip neler yapabilmişiz, nelere ulaşabilmişiz diye masaya oturuyoruz. Asıl süreç zaten herhalde şenlik başlayıncaya kadar ki bu organizasyon süreci. Sonrası zaten böyle e, çorap söküğü gibi devam ediyor. E, aslında sen demin hani çocuklar e, bazı imkanlara erişiyor dedin. Ee, ama hı hı. diğer taraftan yani ben böyle hani program vesilesiyle aslında kendim deneyimlerimizi de biraz anlatmak istiyorum. Bir de sana çocuklardan aslında nasıl geri bildirimler geliyor onu soracağım. Ee, çünkü örneğin işte geçen sene biz gündem çocuk çatısı altında hı hı. ve çocuk çatısı altında çalışmalarımızı yürüttüğümüzde... Tamam. E, işte medya çalışmaları kapsamında aslında Van'la ilgili bizim başka kaynaklardan kolay kolay erişemeyeceğimiz e, bilgilere eriştik. İşte gittik kurumlarla kişilerle görüştük. Çocuklardan bilgi aldık onların e, kendi gündemlerindeki konuları e, bir yandan aracı olurken aslında biz de onların gündemlerini öğrenmiş ve e, yaşamların içine girmiş olduk. E, bu, yine, bu sene yine aynı şekilde işte festivalin gazetesi ama sadece festivalle sınırlı kalmayıp işte e, Van'daki başka bir sorunu işte çöplük... Ee, ve çöplüğün etrafındaki evet. yaşam alanını da e, bir anda kendilerine gündem diler ve aslında Esinlikle. bunu da festival gazetesine taşıdılar. Yani evet. Ee, evet çocuklar için de mutlaka bir sürü olumlu geri dönüşü oluyor ama e, sanırım atölye düzenleyiciler için de. Hani senden de başka e, kesin örnekler evet. vardır. E, bizler için de çok olumlu bir süreç oluyor, çok önemli bir öğrenme süreci oluyor. Evet. Yani şöyle anlatabilirim Melda, her atölyeye katılan her çocuk için biz başka bir e, Van'ın başka bir tarafından aslında Türkiye'nin başka bir tarafından e, gör görüyoruz. E, bu yıl yapılan fotoğraf atölyesine biz aslında sizler Van'a gelmeden bu atölye çalışmalarına başlamadan biz bütün e, Van'ı şöyle bir gözden geçirerek aslında buna kimlerin katılabileceğine, kimlerin ihtiyacı olduğunu düşündük hep. Ve biz bu yıl fotoğraf atölyesine yaklaşık 15 çocuğumuzu seçmemiz gerekiyordu. Ve biz bu çocukları sevgi evlerinden seçtik kimsesiz ve hani annesi babası olmayan ve gerçekten hani bizim ulaşmamız gerektiğine inandığımız çocuklara ulaştık ve onların bize yazdıkları mektuplar çektikleri fotoğraflar ya herhalde yani bunların bunun bir tarifi olamaz diye düşünüyorum e, tam adına çok net hatırlayamamakla birlikte ali olduğunu düşünüyorum ismi Ali bir mektup yazdı ileride e, savaş fotoğrafçısı olmak istediğini söyledi bu savaşın nasıl olduğunu çekmek, görüntülemek ve artık bu savaşa bir son vermek için son kareyi çekmek istediğini yazmış mektubunda. Ee, ya bu muhteşem bir şeydi diye düşünüyorum ben. Yani biz çocukları oyunlarda, e, sahnede görüyoruz ama bir de onların iç dünyaları var. Ve bu atölyeler sayesinde biz onların bu iç dünyalarını keşfetmiş ve onları tanımış oluyoruz. Şenliğin açılış gününde 20 Nisan günü tanıdığım Barış isimli bir çocuk yaklaşık 13 yaşında ama çok küçük mutlaka sen de hatırlıyorsundur. Barış her gün sabah 9'dan akşam 9'a kadar tiyatronun bahçesinde bütün etkinliklerden faydalandı. Biz onu sabah gelirken servisle evinden alıp evine bıraktık <gülüyor> ve ben Barış'ın çok iyi bir tiyatro seyircisi olduğunu ve ileride de çok iyi bir oyuncu olacağını ve yarın online sahneye çıkacağıma çok inanıyorum. Yani bunlar festival ile ilgili gerçekten çok keyifli ve çok güzel e, geri dönüşler. E, mesela aslında şey hani ismen konuşuyorsak geçtiğimiz sene aslında birlikte çalıştığımız bir arkadaşımız e, bir senedir bizim tekrar gelmemizi beklediğini ve medya çalışmasına dahil olmak için e, işte sizinle gelip evet Taha sizinle gelip <gülüyor> konuştuğunu e, dile getirdi. E, gerçekten evet. de hani. Bir şekilde festivalin çocuklar için beklenilen bir şey, kendilerini ifade etmek için bir ortam bulabildikleri bir şey olduğunu bilmekte. Ben hep şunu söylüyorum Melda, ben Trabzonluyum ve bu mesleğe biraz geç karar verdim ben hani birçok arkadaşıma göre. Eğer Trabzon'da böyle bir festival, böyle bir şenlik olsaydı ve ben keşke tiyatroyu çok daha önce tanısaydım diyorum. Çünkü çok, şu an Van Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışan üç sanatçı arkadaşım. Bu Van Festivali'nin, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin birincisine katılmışlardı. Ve şimdi onlar bu kurumun sanatçıları <gülüyor> ve hatta bir tanesi müdür yardımcısı. Ben inanıyorum ki Van'dan e, daha birçok Edip, birçok Özgür ve birçok Abdüselam yetişecek. Sadece oyuncu olmasalar bile e, hayatta artık çok farklı bir yerden baktıklarına ve bizleri artık bırakmayacaklarını düşünüyorum. Evet e, ve bizde hayatımızın aslında başka yerlerinde de e, sanırım onlarla belki işte bizim birlikte çalıştığımız e, kişilerle belki çocuk hakları alanında belki e, medya alanında tekrar e, karşılaşıyor ve birlikte başka işler evet. e, yapıyor olacağız. Kesinlikle. E, program vasıtasıyla aslında bir kez daha e, size çok teşekkür edelim. Hem e, bizleri konuk ettiğiniz için hem bugün programımıza konuk e, olduğunuz Hı -hı. için e, hem de aslında e, yani... Sürekli çok güler yüzle bir isteğiniz varsa eğer burada yoksa hallederiz cevabını sürekli alayabiliyor evet. olmak bir ekipten çok önemli. Ve aslında bizim de gördüğümüz ne kadar kıymetli bir ekip işi yaptığınız. Evet. O yüzden de hani festival koordinatörü olarak senin şahsında bütün ekibe bir kez daha buradan teşekkürlerinizi. Evet. Ben şunu da çok öncelikle belirtmek isterim daha Biz geçen yıl bu şenliğe sizi davet ettiğimizde deprem felaketini daha yeni atlatmıştık ve sizler konteynerda kalarak bizlerle bu atölyeleri devam ettirdiniz. Bu yıl imkanlarımız hani deprem biraz iyileştiği için birazcık daha iyiydi ama hiçbir maddi beklenti olmadan bizim şenliğimize katılan ve çocukların hayatında küçücük bir ışık yaktığınız için asıl ben size çok teşekkür ederim. Evet, biz de tekrar teşekkür ederiz. Ee, o zaman tekrar e, sana ve tüm ekibe aslında iyi yolculuklar diliyoruz Ağrı'ya doğru. İyi bir tur ne tamam. geçirmenizi. Çok ee, teşekkür ediyorum. Bütün Van Devlet Tiyatrosu da size sevgi ve selamlarını iletiyor. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere tekrar. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Sağ olun. Hoşçakalın. Ee, şimdi e, Lampçap'tan e, It's Not Alright'ı dinleyeceğiz. E, ardından e, başka bir okul mümkünden Birol Şen bizimle telefon bağlantısında e, birlikte olacak. Parçamızı dinledikten sonra e, bu kez de diğer konuğumuzla e, Birol Şenne e, birlikteyiz yine telefonda. E, Birol aslında başka bir okul mümkünün e, Bodrum ayağıyla e, ilgileniyor. Bodrum sorumlusu e, ve başka bir okul mümkün e, ilkokulunu Bodrum'da açıyor diyerek ben Birol'a hoş geldin diyorum. Hoş bulduk Melda. E, merhaba. Merhaba. Merhaba. Başka bir okul mümkün aslında biz söz iki kere daha konuk ettik. Ee, ama dinleyicilerimiz için bir o senden kısacık tekrar e, başka bir okul mümkün nasıl bir oluşum e, onu dinleyebilir miyiz? Daha sonra da Bodrum özelinde konuşalım. Tabii hay hay. Öncelikle e, sorumlulukları biz Bodrum'da özellikle ve başka bir okul mümkün de paylaşıyoruz. Tek sorumlu değilim. Gönüllülerden bir tanesi olarak ben kendimi değerlendiriyorum. Tamam. Başka bir okul mümkün 4 yıl önce bu konuda eğitimde hassasiyetleri olan arkadaşların bir araya gelip öne sürdükleri bir eğitim modeli. Bu eğitim modelinde belirli prensipler ortaya koydular ve belirli bir süre geçtikten sonra da bu prensipler toplumun birçok, isiminden bunların içinde aileler anne babalar öğretmenler akademisyenler birçok meslek dalından insanların çok ilgisini çekti bu konuda hafsasiyeti olan insanların ilgisini çekti ve dinlerce şu anda görüllüsü takipçisi olan bir dernek haline geldi başka bir okul mümkün evet. ilk başta Prensipler aşamasından bahsedeyim. Ana eksen üzerine kuruldu. Başka bir okul mümkün. <gülüyor> eğitimde özgürlük modelini benimsiyor. Başka bir okul mümkün. Bu özgür eğitimde de dünyada uygulanan yöntemler olan alternatif eğitim modellerinden kendisine örnekler seçip onlardan sentez alarak ler, ler e, Türkiye'ye özgün bir model ortaya çıkarmaya çalışıyor. E, ayaklardan bir tanesi alternatif eğitim. <gülüyor> İkinci e, eksenimiz ayağımızda yönetim konusunda. Biz bu okullarda demokratik bir yönetimi e, güzel bir yönetim olarak uygula, uygula, uygulayacağız. Şu anda da aynı şekilde süreçler bu şekilde gidiyor yani herkesin aynı gözünü Aslında olduğu herkesin söz hakkının olduğu ve değerlendirilmesi değerlendirildiği eşit bir yönetim bu modeli uygulanıyor İlk baştaki özgür eğitimden sonra ikincisi eşit bir yönetim demokratik yönetim o, ikinci eksenimiz burada hı hı. yönetimde Çalışanlar, öğretmenler, anne babalar ve tabii çocuklar. Ancak okul içinde söz sahibi olanlar, çocuklar, çalışanlar ve öğretmenler olacak. Kendileri belirleyecekler buradaki hareketlerini yapmak istediklerini. Üçüncü ekserimiz de finansman konusudur. Özgün bir finansman e, uygulayacağız uyguluyoruz bunun da e, karşılığını ben kardeşlik olarak görüyorum yani kardeşlik çerçevesi içinde bir finansmanla çocuklarımıza bir ortam yaratmaya çalışacağız masraflarımızı yatırımlarımızı e, paylaşacağız anne anne babalar olarak çocuklarımıza e, böyle bir mekan ve imkan sunmaya çalışacağız. Sadece kendi çocuklarımıza değil, okullarımızın yine aynı şekilde geniş bir yelpazede e, bir çocuk kitlesine hitap etmesini istiyoruz. Bu çerçevede de e, belirli oranlarda e, ihtiyacı olan ailelere burs veriyoruz. Bu sadece başarı ilkesiyle değil, başarıdan tamamıyla bağımsız ihtiyaç ihtiyacı göre verilecek. Dördüncü eksterimiz de ekoloji konusu. Hı hı. Doğayla dayanışma halinde bireyler yetiştirmeyi ve onu uygun şekilde mekan ve eğitim sistemini ...öngörüyoruz. Hmm. Ve... ...çocuklarımıza... E, ...bilimi doğada... Öğretmeyi, ...öğretmek istiyoruz. Doğadaki... E, ...mekanizmaları... ...tecrübe ederek... ...ve bu tecrübeler sonrasında da... ...öğrendiklerinin... ...kalıcı hale... ...gelmesini hedefliyoruz. E, başka bir okul mümkünün... ...aslında... Kısaca özetleyecek olursak e ekserleri bunlar ve Emir söylediğim gibi e bu ana felsefe arkasından birçok e insan bu hassasiyetleri hissedip ona şu anda başka bir okul mümkün e gönüllü olarak çalışmakta bunların içinde sadece çocuğu olanlar değil e çocuğu olmayanlar Hatta çocuğu belirli bir yaşa gidip e gelip o başka bir okul mümkün okullarının herhangi birini gönderemeyecek durumda olan anne babalar anne babalar da aramızda çok var. E, aslında bugün e, seni konuk etmemizin bir sebebi de e, başka bir okul mümkün e, derneği aslında hayallerinden ilkini Bodrum'daki okulu açarak e, gerçekleştirdi diyebilir miyiz? E, bu sene yani 2013-2014 eğitim öğretim yılında e, Bodrum'daki okul faaliyetine başlıyor. Doğru doğru. Ben kendi adıma kesinlikle bunu diyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü son birkaç haftada Bodrum'da başka bir okul mümkün adına çok hızlı gelişmeler oldu. gönüllülerimizin çalışan bu konuda çalışan, gönüllü olarak çalışan arkadaşlarımızın heyecanı büyük bir noktaya ulaştı ve Elde ettiğimiz sonuçlar da çok e, elle tutulur sonuçlar elde ettik şu anda. Eylül 2013'te e, Bodrum e, İlkokulu'nun aç, açılması için e, bir girişim başladı şu anda. Ve bu girişimin somut adımları da atılmış durumda. E, Birol programımızın e, sonuna geldik ama e, ben e, seninle vedalaşmadan şunu da sormak istiyorum. Okulun çok da keyifli bir ismi var. Çünkü siz dönüp okulun ismini aslında e, bu yıl, yani önümüzdeki yıl e, okulun öğrencisi olacak çocuklara sordunuz yanılmıyorsam. Doğru, doğru. Bu tamamıyla e, felsefenin de bir parçası. Ancak e, felsefeyi e, biz kendimiz koyarak isiminde de isminde de Anne babalar büyükler olarak belirli bir e, beklenti e, ifade eden bir isim koymak istemedik. E, bu ismi çocuklar, çocukların kendileri koysun istedik. Hı, ismi? Ve, e, çocuklarımız bir drama atölyesine girdiler. E, anne babalar ya da diğer gönüllülerden hiç kimse bu atölyede bulunmadı. Kendi başlarına özgün bir şekilde atölyeye gidip okulun ismini kendileri belirlediler. Okulun ismini evet. Okulun ismini öğrenebilir miyiz senden? Mutlu Keçi. Mutlu Keçi. Çok da keyifli bir isim. Umarım çocuklar da Kesinlikle. o kadar mutlu olurlar. Başka bir okul mümkünün okullarında eğitim alırken. 10 maalesef programımızın sonuna geldik Çok keyifli bir sohbetti Ancak sohbeti burada Bölmek zorundayım Bodrum'la ilgili Ve başka bir okul mümkünle ilgili Bir söz programı olarak Zaten sizleri burada konuk etmek Ve bu süreçle ilgili Hem kendimiz bilgilenmek Hem de dinleyicilerimizi bilgilendirmek çok istiyoruz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için Ben teşekkür ederim biz de heyecanımızı ileriki dönemlerde paylaşmaktan çok büyük keyif ve mutluluk duyarız. Tamam. Ee, kolaylıklar diliyorum ve iyi çalışmalar diliyorum. Ee, bol şans. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, bir programımızın daha sonuna geldik. Ee, i̇ki konuğumuza da tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir Söz Küçüğü'n programında görüşmek üzere. iyi haftalar diliyorum.